Evet. اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الحمد لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَآئِ أَعمالِنَا من يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن محمد عبده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 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَعَذَنِيَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Evet muhterem kardeşlerim, e, ders konusunda e, biliyorsunuz daha önce akide ile alakalı dersler işledik. E, ders seyrinde bir kitabı alıp takip etmek istedik fayda açısından daha fazla olacağı düşüncesi ile ve derslerimizde şahsım adına Riyazu Salihin adlı biliyorsunuz az buçuk İmam Nembü Rahimullah'ın Riyazu Salihin adlı kitabın okuması ve şerhini yapmayı uygun gördük ve inşallah bu sohbetlerimizde bir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 Şeklinde bir bap açmış ve kitabına ihlasla başlamıştır. Ve bununla ilgili ayetleri de kardeşler şu şekilde sıralıyor. Kale allah Teala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْدُ الزَّكَاءَ وَذَالِكَ Beyine suresi 5. ayet kelimede Allah azze ve celle diyor ki: "Oma umiru illa li ibadullah." Onlar diyor ama umiru başka bir şeyle emrolunmadılar. Illa li ibadullah. Ancak ve ancak Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Peki Allah'a ibadetle emrolunan bu insanlar nasıl bir ibadetle Allah'a e, nasıl bir ruhi hal ile Allah'a ibadet etmeleri gerekiyor. Diyor ki yalnız Allah'a halis bir şekilde yani ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Ve yuqimus salah ve onlar namazı dost doğru kılmakla emrolundular. Ve yu'tu zeka ve zekatı emretmek vermekle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 ancak diyor Allah'a ulaşan tek şey nedir sizin takvanızdır. Yani siz Allah adına kurban kesiyorsanız nedir? Sakın ha onların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Yalnız Allah'a ulaşan sizin onun ne niyetle kestiğinizdir. Yani Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Onu niçin için yaptıysanız niyetinizde ne var idiyse Allah Azze ve Celle'ye ulaşacak yalnız ve yalnız odur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, Ali İmran 29. ayete: "Qul in tuhfu ma fi sudurikum, aw tubduhu İçinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da muhakkak Allah Azze ve Celle ne yapmaktadır, onu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 Kalptir. Çünkü kalbinde ne var ise, ne olmuş ise, kıyamet günü ne yapacaksın, onunla hesaba çekileceksin. Yani insanların hesaba çekildiği, insanların e, tekrar diltilip mahşer edildiği o günde. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki: "Afalay alamu ida bu'uthirana fil qubur, <gülüyor> wa husilana fil sudur." Ve insan diyor bilmeyecek mi o gün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 Hadislerden bir tanesini zikrediyor. Hadis Bukhari ve Müslim hadisi e, ...an en amirul mukminin Ömer bin el Hafs radıyallahu anhal قال: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: İnnamal a'malu binniyyat ve innema li kulli imrin ma nawa. Femen kanet hicretihi ila Allah ve Resulü fehicretihi ila Allah ve Resulü. Femen kanet Wman kâne tijrâtû ili dünya yüsîbû ha, ou imrâ'etû yankîpû ha, fijrâtû ilâ muhajrâ'ili. Allah Allah Rasûlu sallallâhu aleyhi sallam buyuruyor ki innâ al-ahmâlû niyet, muhakkak ki ameller ancak ve ancak niyetlere göredir. Niyetiniz Neyse ameller onunla ne yapar değer kazandırır. Wa innâ mali kullimri imâne wa ve insanların eline geçecekleri tek şey de nedir? İşte o niyetlerinde olan şey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 Allah'a ve Resulü ne ise onun hicreti Allah'a ve Resulü nedir? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ve her de hicreti dünyalık bir mal elde etmek اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا veya evlenmek istediği bir kadın sebebiyle hicret etmişse فَهِجْرَتُهُ Hicratu مَهَا جَرَ اِلَيْهِ Hicreti de yani elde edeceği şey de ancak ve ancak nedir? Neye hicret etmişse eline geçecek odur diyor. Evet bu hadis Buhari ve Müslim hadisidir arkadaşlar. Ee, İmam Nevevi Rahimullah nedir? İhlasla alakalı bab koymuştu. O yüzden İhlasun niye lillahi azze ve cel. Niyetin ihlaslı bir şekilde yalnız ve yalnız Allah rızası için Allah azze ve celle için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 çaluhal cesed-i kullu. İza fesede fesede'l cesed Bedende diyor öyle bir et parçası vardır ki o salih olduğu zaman, iyi olduğu zaman bütün vücut iyi olur. Bütün vücut ona tabi olur. Ve iza fesede eğer o kötü olursa fesad eder cesed O zaman bütün ceset ne olur? Kötü olur. Ela vahiy'l kalp. İşte o et parçası kalptir. İslam'ın etrafında döndüğü hadislerden bir tanesi innel emelü niyet. Ameller ancak niyetlere göredir. Bu nedir? Dediğimiz gibi batini yani kalple alakalı bir ibadet. İkincisi nedir? Ayşe hanımımızdan gelen radıyallahu hanha'dan men amile amelen leysa aleyhi amrun fehuve raddun hadisi. Her kim bir amel işler. Bizim de o amelde bizim her o amelde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 Allah'ı çokça anın var. Ama tabi bu onların anladığı şekilde bir zikir değil. Ama ittiba yok. Maalesef bu, bu şeklini Allah emrediyor. Ne Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ibadet, kendilence böyle bir zikir yapmış. O yüzden ihlaslı dahi olsa, ihlaslı dahi yapılsa ben bunu Allah rıza için yapıyorum.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 Birinci hadis için benim söyleyeceklerim bu kadar. Subhanak Allahumma ve bihamdik. ilaha illa ve Ve Şimdi bir şey sorabilir miyim?